Tariş'ten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri dünyanın bir çelenk var. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030. Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'dasınız. Harici Sanat programında ben programcınız Çelenk, gezegenin farklı köşelerinden kültür sanat haberleri getiriyorum size. bugün bir konuğum var. Tarabya Kültür Akademisi 2011 yılında kurulan farklı disiplinlerden sanatçıları ağırlayan mimarlık, güzel sanatlar, sahne sanatları, tasarım, edebiyat, müzik, sinema, basın yayın hatta kültür teorileri ya da küratöryel pratikler de buna dahil olabilir. Bu alandan sanatçıları 4 ila 8 aylık periyotlarla İstanbul'un Tarabya, bölgesindeki kültür akademisinde ağırlayan bir kurumun program koordinatörü 2012'den beri bu kurumda programları koordine eden Çiğdem 2 Işık'la birlikteyim. Size biraz Tarbe bir Kültür Akademisi'nde tanıtmış olayım. Almanya Federal Meclisi'nin inisiyatifiyle kurulan bir akademi. Almanya ile Türkiye arasındaki sanatsal işbirliği ve etkileşimin güçlenmesine katkı sağlıyor. Ve Almanya Büyükelçiliği'nin Türkiye'deki kültürel faaliyetlerinin bileşenleri arasında akademinin yönetimini Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği yapar. ...küratöryel çalışmasında program içeriğinin oluşturulması ise Göte Enstitüsü tarafından yürütülüyor. Kuruluşundan günümüze 100 sanatçıyı desteklemiş olan bir misafir sanatçı programı da yürüten bir akademi, Tarabi Kültür Akademisi. İşte Çiğdem iki yaşık bugünkü konumda bu akademinin program koordinatörü. Çiğdem hoş geldin. Merhaba Çelenk. Bizi ağırladığın için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben... Senin... Ben teşekkür ederim. Ben biraz dilim döndüğünce Tarabya Kültür Akademisi'ni takip etmeye çalıştığım için anlatmayı denedim. Ama esasen senden dinlemek isterim. Tarabya Kültür Akademisi'nde uzun yıllardır çalışıyorsun. Burada nasıl programlar yürütüyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ve özellikle de şunu sormak istiyorum. Pandeminin bu kültürler arası hareketlilik, dolaşım, diyalog ve projelerin yürütülmesini sekteye uğrattığını da hepimiz biliyoruz. Bu dönemi de nasıl geçirdiğinizi özellikle merak ediyorum kim çok teşekkür ederim. Aslında sen de başta çok güzel bir giriş yaptın Kültür Akademi ile ilgili ve akademimizi de çok yakından takip eden birisi olarak, bize de her zaman destek veren bir kurum olarak çalıştın. Bizi yakından takip ediyorsun, bunu biliyoruz. Ben evet 2012 yılında Tarabya Kültür Akademisi'nin kuruluşuyla beraber program koordinatörü olarak burada görev yapıyorum. Aşağı yukarı 8 seneden fazla oldu. Tarabya Kültür Akademisi'nin kuruluş nedeni farklı disiplinlerden sanatçılara açık burs çağrısı çerçevesinde her yıl İstanbul'da bu güzel mekanda Taravya Kültür Akademisi'nin şu anda bulunduğu mekanda rezidans programı burs olanağı sunmaktı. 2011 yılında Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle E, bu alanda e, restore edilen binalardan birinin de Tarabiye Kültür Akademisi'ne ayrılması kararı çıktı ve 2012 yılından itibaren de Bursiyerlerimiz Tarabe'ye gelmeye başladı. O dönemden bugüne kadar aşağı yukarı yüzden fazla sanatçıyı e, konuk ettik e, birlikte birçok e, projelere imza attık ve etkinliklerini hayata geçirmeye çalıştık. Aslında Tarabiye Kültür Akademisi hiçbir zaman Bursiyerlerine yerlerine burada bir eser bırakma veya herhangi bir şey üretme zorunluluğu getirmiyor. Fakat tabii ki doğal olarak buraya gelen her sanatçı bir şey yapmadan geriye dönmüyor. Ve özellikle de tabii bunu yapmak istiyor. Biz de imkanlarımız çerçevesinde kendilerine destek vermeye çalışıyoruz. Aslında Türkiye ve Almanya kültürler arası kültürler arası değişimine çok büyük bir katkı sağlamak ve bunu derinleştirmek amacıyla e, kurulan akademide e, bu sene itibariyle de e, yeni bursiyerlerini yerlerini e, ağırlamaya başlayacak. Pandemi dönemi senin dediğin gibi hepimizi e, çok e, zorluklara sokan, özellikle sanatçı çevrelerini e, farklı, disiplinlerde bile çalışmaya zorlayan bir dönem oldu. Bizim de sanatçılarımız e, o dönemlerde buradaydı. Tabii Mart ayında e, olaylar başladığında ve 7 e, sanatçımızdan e, üçü e, Almanya'ya dönmek istedi. dördü de tekrar e, burada kalıp e, bursların sonuna kadar e, pandemi dönemini geçirdiler. Hepimiz için aslında dediğim gibi Çok farklı bir dönemde ve hepimiz için büyük bir deneyim oldu aslında. E, çünkü bizler de e, yüz yüze görüşmeden e, dijital ortamlarda e, nasıl etkinlikler yapılabilir, e, nasıl yaratıcılık yapılabilir bunu deneyimlemiş olduk. Aynı zamanda e, sanatçılarımız da e, tabii ki e, yaşadıkları e, ağır e, koşulların etkisiyle E, bu dönemi e, bizim Tarabya'da bulundukları süredeki dönemi bence e, çok rahat ve kolay atlattılar. Çünkü e, doğanın içinde yaşadıkları için yaratıcılıkları son derece farklı yönlerde gelişti. O dönemlerde burada bulunan örneğin eski Kılıç Aslan e, doğa içinde bir e, parkımızın bulunduğu ormanda bir film çekti. E, Anıl... Erasan gene müzisyen ve besteci arkadaşımız farklı e, müzisyen, Türkiye'den müzisyen arkadaşlarla videolar gerçekleştirdi. Onları tarabya çağırdı ve e, bunları biz zaman zaman Instagram'da, zaman zaman e, videolar olarak YouTube'da e, yayınlamaya çalıştık ve bu şekilde çok fazla e, etkinlik veya çok fazla görünürlük sağlamadan Ee, ama bir o kadar da e, düzgün ve güzel işler çıkarmaya çalıştılar sanatçılarımız. E, şimdi tabii bir e, Ekim'den itibaren yeni gelen sanatçılarımızla e, yeni projelere yerken açacağız. Ve e, onlar da şu anda buraya gelmenin e, İstanbul ve Tarabiye'yi koklamanın heyecanı içindeler şey sormak istiyorum, e, şunu biliyorum 7 sanatçı davet edebiliyorsunuz eş zamanlı olarak ve sanatçılar 4 ay ile 8 ay arasında yani ya 4 ay ya sek bazen 8 aya uzuyor periyotta İstanbul'da yaşamış çalışmış oluyorlar. E, çok farklı isimler görüyoruz. Bazı isimleri biliyoruz. Hem uluslararası e, sanatçılar olarak tanıyorum. Özellikle görsel sanatlar alanında şüphesiz. E, bazıları da Türkiye kökenli Almanya'da yaşayan sanatçılar. Evet. Onlar da bir şekilde e, belki doğup büyüdükten sonra ayrılıp e, yerleştikleri Almanya'dan tekrar memlekete dönmüş oluyorlar. Kimisi İstanbullu değil ama Türkiye'nin farklı yerlerinden de olsalar. Yine İstanbul e, aracılığıyla Türkiye'ye geri dönmüş Oluyorlar. Kimisi zaten Almanya'da doğmuş büyümüş belki ikinci üçüncü kuşak göçmen ailelerin çocukları olduğu için ilk defa kendi ailelerinin de bir şekilde kökeninin olduğu Türkiye'ye gelmiş buranın kültürüyle haşır neşir olmuş bir diyalog geliştirmiş oluyorlar Ya da tabii Almanya'ya dünyanın dört bir tarafından yerleşmiş ya da Almanlar da Türkiye'ye geliyor. Bu sanatçılar bir açık çağrı ile başvuruyorlar farklı disiplinlerden ve nasıl davet ediliyorlar, nasıl seçiliyorlar? Belki başvurmak isteyen Almanya'da yaşayan bu programı dinleyen sanatçılar olabilir diye özellikle e, sormak istiyorum bunu. E, i̇kinci bir sorum da bu yeni davet ettiğiniz 1 Ekim itibariyle programa başlayan sanatçılar... Herhangi bir çekince bu pandemi dönemine dair bir şey oldu mu? Şunu çok iyi biliyorum. Taravya adeta bir cennet köşesi. Boğaz kenarında, Tarabya'da yani Türkiye'nin belki en güzel semtlerinden birinde. Tarihi binalar, yeşil alanlar içerisinde. Yani keşke bir imkanım olsa da ben de başvurabilsem, <gülüyor> orada biraz vakit geçirebilsem diyebileceğim. Pandemide doğanın açık havada olmanın değerini daha da çok idrak ettiğimiz bir zamanda sanatçılara çok iyi gelmiştir. Şimdi de geliyordur eminim ama böyle çekinceler, sorunlar yaşadınız mı onu da merak ediyorum. İlk soruna cevaben şöyle diyebilirim. Yani bu Aslında 2012 yılından itibaren e, bursiyerlerimiz gelmeye başladığı zamanlarda 2017 yılına kadar 5 kişilik bir jüri tarafından e, ortak olarak karar verilip gel geliyorlardı. Şimdi açık çağrı yöntemi 2017 yılından itibaren başladı ve bu yıl 4. açık çağrı yöntemi, e, yöntemiyle bursiyerlerimizi e, davet ediyoruz. E, ve hatta e, şu anda Ekim ayı itibariyle bu başvuru dönemi baş ve 6 Aralık'a kadar devam edecek. Bu her farklı disiplinden sanatçılarımıza e, burs çağrısı e, yapıyoruz. Ve bu senin de söylediğin gibi Almanya'da yaşamını sürdürme, Almanya'da ikamet etme şartı var. Yani hangi milletten olması önemli değil. E, Gürcistan'dan, İran'dan, e, Çin'den e, her yerden sanatçılar yaşamlarını Almanya'da sürdürebiliyorlarsa bizim bursumuza başvurabiliyorlar. E, i̇kinci soruna cevap bende, e, yani bu yeni dönemde 1 Ekim'den itibaren gelen sanatçılarımız tabii ki bazı soruları, e, çekinceleri oldu ama hiçbiri Türkiye'ye gelmeyeceğim değil. Sadece kendilerine bazı e, kafalarındaki sorulara yanıt bulabilmek açısından bize sorular yönelt, yönelttiler. Genelde e, çok severek. E, geldiler diyebilirim yani hiçbir kimsenin pandemi olsun e, herhangi başka e, durumlar olsun e, Tarabiye'ye gelme konusunda çok fazla çekincesi olmadı yani bu nedenle bursunu iptal eden e, şu ana kadar kimse olmadı diyebilirim sağlık nedenleri dışında tabii ki kimler var şu anda E evet başta programa evet, başlayanlar arasında. Şu anda evet eee şu anda demini de söylediğim gibi e, mille, hangi milletten olması önemli değil e, demiştim. Mesela Hong Kong'lu Ai Zongbai çok genç bir görsel sanatçı. E, disiplinler arası çok güzel e, çalışmaları var kendisinin. Anarımız bir zaman galeri de de projeleri olmuş. Anarımızdan kuzu izleyici evet. hatırlayabilir oradan. Evet, Zilberman Galeri'nin sanatçısı kendisi. Ve gene tabii ki e, bir sürü projeyle e, bize geldi. E, bu arada kendisiyle nasıl bunları hayata geçireceğimiz konusunda konuşuyoruz. E, diğer bir sanatçı, gene film yapımcısı Azar Uzatse, Gürcistan asıllı. Kristiana e, Schrözer, e, uzun yıllar Kristiana'da bu... E, Ee, aslında Türkiye'de bilinen bir isim. Çünkü Almanya'dan gelen e, gazetecilerden biriydi. Uzun yıllar Türkiye'de kaldı. Ee, bir ara gitti, tekrar geldi ee, ve e, çok Türkiye'nin kültür politik alanında yaşadığı her aşamasını takip etmiş bir sanatçı diyebilirim. Ee, yazar ve e, aynı zamanda gazeteci. Ee, aynı şekilde çok e, genç ve Experimentel müzik alanında önemli bir isim olan Maşa Krela burada. Ee, diğer bir sanatçımız da gene Türkiye'de, Türkiye'den bir sanatçı, Almanya'da yaşamını sürdürüyor. Ama e, sanat çevrelerinin çok iyi bildiği bir isim Sencer Vardarman. Kebir. E, kendisi de e, yedi sanatçımız arasında <Gülüyor> bulunuyor. Ve Philip Lahmand da daha önceki senelerde gene. Bursiyerimiz olmuştu. Şimdi e, malum senin bildiğin üzere projeleri tamamlanmayan sanatçılar projelerin devam ettirmek açısından uzatma isteyebiliyorlar burs uzatması. Filip e, de bu kapsamda iki aydır burada. Eylül-Ekim ayında burada olacak. Ya Böyle sanatçılarımız şu anda burada bulunan sanatçılarımız bunlar. Harika şunu da belki vurgulamak yerinde olur şimdi. E, sanatçılar kendi rezidans dönemlerini bitirdikten sonra da bir birtakım mezunlar ilişkileri devam ediyor diye tarif edebilirim. Evet. Onlarla diyaloğu hiç koparmıyorsunuz hatta onlara ihtiyaçları olursa. Yeni eden Türkiye'de bağlantılar kurmaları, sergi yapmaları, etkinlik yapmaları, proje yapmaları için yardımda bulunmaya devam ediyorsunuz. Yani küratöryel yardımlardan bahsediyorum. Aynı zamanda evet. gerekiyorsa fon da veriyorsunuz. Mesela şu evet. anda depoda sürmekte olan bir sergi var, oraya bir desteğiniz var. Geçmişte evet. başka sanatçıların da böyle sizlerden destek aldığını, sizinle dirsek temasını hiç irtibatı hiç kaybetmediğini çok iyi biliyorum. Mesela Theo Estetu benim de İyi tanıdım bir sanatçının Akbank Sanat'taki sergisinde desteklemiştiniz birkaç kere e, Teo e, gelip e, kalmıştı Türkiye'de bu vesilelerle. Evet gibi tam bütün bunlar devam ederken bu diyalog sadece 4 aylık, 8 aylık bu rezidans programının e, süresiyle sınırlı kalmazken yeni bir ortak üretim bursuyla bunu taçlandırdınız diyebilirim. Daha da geliştirdiniz. Çünkü senin de vurguladığın gibi Almanya'dan e, gelen sanatçılara, Türkiye kökenli olsun, dünyanın dört bir tarafından olsun fark etmez, Türkiye'de e, çalışmalar için teşvik edip, Türkiye'de ağırlayıp destekliyordunuz. Burada da Türkiye'den sanatçılarla kurduk Diyaloglarla ortak ve üretim yapma niyetleri de ortaya çıkıyordu. Bunu doğrudan destekleyen e, bir fon yaratmış oldunuz böylece. Bunu e, yapılandırmış oldunuz. Bunda da Kültür Vakfı. Fı iş yapıyorsunuz ve de 6 Aralık'a kadar başvurulabilecek somut bir form var bununla ilgili. Bundan bahsetmeni rica edeceğim çünkü bu programın buluşma vesilesi bu dönemde seninle bu programı yapmak istememin nedeni tam da buydu. Başvurmak isteyenler, ortaklık kurmak isteyenler olabilir. Onlarla paylaşmış olalım içeriğini diye. Nedir ortak üretim bursları? Ee, Çenek Ortak Üretim Bursları aslında bizim e, çok kalbimizin bir köşesinde e, 2017 açık çağrı yaptığımız dönemlerden yatan bir burs e, fonu. E, o dönemlerde... E, Almanya'dan başvuran sanatçılarla Türkiye'den başvuran sanatçıların ortak e, tandem bursları dediğimiz ortak ikili burslar dediğimiz burslarını hayata geçiremedik çünkü e, malum bildiğin üzere bu Almanya'dan e, başvuru yapılan bursa yani Tarabe Kültür Akademisi'ne Almanya'dan başvuran sanatçıların e, burs karşılıklarını Almanya hükümeti karşılıyor. ki eee anlamda sorun için herhangi bir yerde bunu çok hayata geçiremedik. Bağlantıda şu anda duyuyor musun? Evet, şimdi duyuyorum. Devam edebiliriz Cihan. biraz daha baştan alayım istersen evet. kesildiysen. Eee ortak e, üretim bursları dediğimiz bu burslar aslında open call e, başladığı Açık çağrı dönemleri başladı 2017 yılında e, çok e, destek verdiğimiz, çok yapmak istediğimiz bu fonlardan biriydi. Ancak o dönemlerde e, Almanya'dan başvuran sanatçıyla Türkiye'den başvuran sanatçı ikililerinin e, bursa başvurması konusunda Türkiye'den başvuran ikilinin fonlu karşılayacak bir e, desteğimiz yoktu. Hı hı. E, bunu da hayatı o dönemlerde geçirememiştik. Fakat bu arayışımız devam etti ve Geçen senelerde Aliyans Kültür Vakfı ile yaptığımız görüşmeler çok olumlu sonuçlandı ve kendileri bize Türkiye'den başvuru yapacak olan sanatçıların ödeneklerini, üstleneceklerini bildirdiler ve bu da tabii ki bizim için çok heyecan verici bir durum oldu. Ve ilk kez bu sefer açık çağrı burs kategorimizin içine ortak üretim burslarını da kattık. Ortak üretim bursları nedir? Ortak üretim bursları Türkiye'den e, başvuracak bir sanatçıyla Almanya'dan başvuracak bir sanatçının ortak bir e, proje, ortak bir proje gerçekleştirmesi çerçevesinde başvuracakları bir burs fonudur. Yani şöyle diyelim, e, Türkiye'den başvuracak bir E, senaristle Almanya'dan başvuracak bir film yapımcısı ortak bir projede çalışabilirler. Görsel sanatlar açısından dersen Türkiye'den başvuran bir görsel sanatçıyla yine Almanya'dan başvurabilen e, bir edebiyatçı, bir müzisyen gene bir başka görsel sanatçı ortak bir projede başvuru yapabilirler. Yani çok fazla e, e, dalları olan Yani her disiplinde birlikte çalışmayı öngörebilen bir buz konu. Bu bizi çok heyecanlandırıyor çünkü Türkiye'den sanatçılara da destek vermiş olabilmek bizim için çok heyecan verici bir durum. Ve aynı şekilde Almanya'dan başvuran sanatçılar gibi Türkiye'den başvuran sanatçılar da bunun karşılığında bir ödenek alacaklar. 2000 Euro karşılığında Türk parası gibi bir ödenek kendilerine verilecek. Her türlü Kültür Akademi Tarabyanın etkinliklerinden faydalanabilecekler, çalışma ortamlarından atölyelerinden faydalanabilecekler, sadece onlara Tarabya Kültür Akademisi'nde. Konaklama, yaşama olanağı sunamıyoruz. Çünkü sayısı çok kısıtlı olan apartmanlarımız, 7 tane dairemiz var. İstanbul'dan başvuranlar için tabii ki bu bir sorun olmayacaktır. Ama şehir dışından başvuranlar için de bir çözümümüz var. Onlar da isterlerse Tarabi Kültür Akademi'ye kalış desteği için başvurabilecekler. Harika. Yani zaten ya İstanbul'da yaşayan bir sanatçıyım ben ya da sinemacıyım diyelim. Evet. Almanya'daki yine bir yaratıcı alanda çalışan biriyle zaten işbirliği yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorsam zaten konaklamaya ihtiyacım yok ama Tarafya evet. Kültür Akademisi'nde çalışabilirim. Bu Almanya'dan gelen diğer sanatçıyla işbirliği evet. bir geliştirebilirim o periyodda. Artı 2000 Euro'luk bir... Destek de almış olurum. İstanbul dışındansam da, Türkiye'de başka bir yerde yaşıyorsam da size ayrıca başvurabilirim konaklamak için. Evet. Çözüm üretilebileceğine dair. Aynen öyle. Ve bunu 6 Aralık'a kadar yapabiliyorum. Nasıl yapabiliyorum Çiğdem? Belki bir web sitesi, bir adres vermek isteriz. Ee, evet, bizim e, Kültür Akademisi e, web sayfasından girip e, burs şartlarına bakabilirler. Tamam. E, onun haricinde de... E, Tabii buzz baş form formlarına e, bir e, siteye kognitif form dediğimiz bir siteye yükleyecekler. Hı hı. Bütün bu şartlarla ilgili detayları Kültür Akademi Tarabya sayfasından. E, bulabilirler. Tamam. Tabii Türkiye'den başvuran sanatçılar zaten Almanya e, ortaklarıyla birlikte başvuracakları için başvuru Almanya'daki ortak tarafından yapılacak. O önemli. nedenle onlar ikisi e, projeyi hayata geçirecekler, hazırlayacaklar. E, tabii burada istenen bir takım belgeler var. Bir motivasyon yazısı isteniyor, bir form doldurulması isteniyor. Eserlerinden bazı çalışmalar görmek istiyoruz yani genel olarak şartlar bunlar sadece yeni mezun işte öğrenci olan sanatçılar başvuramıyor hı hı. bunun haricinde kendini bir şekilde eserleriyle ispat etmiş olan her her sanatçı Türkiye'den olsun Almanya'dan olsun bu, bars, bu burs başvurusunun formunu başvurabiliyor. Güzel de bir zamanda bunu duyuruyoruz. Çünkü 6 Aralık'a kadar başvuru belgelerini tamamlayıp ulaştırmak mümkün. İnternette Tarabya Kültür Akademisi, hatta Aliyans Kültür Vakfı, çünkü bu bu bursla ortaklık yapıyorsunuz. Onları araştırırlarsa bütün bu evraklarla, koşullarla, tarihlerle ilgili daha detaylı bilgiler bulabileceklerdir. Ama ben Çiğdem 2 Işık'la yani Tarabya Kültür Akademisi'nin program koordinatörüyle şu anda bunu konuşmaktayım açık radyoda. E, ve de And Türkiye'den dinleyenler için ya da Almanya'da yaşayıp dinleyenler için de söylüyorum. Türkiye-Almanya arasında başka bir kişiyle işbirliği yapmak istiyorsanız sadece görsel sanatlar alanında da değil sinema, tiyatro, sahne sanatları, müzik alanında da olabilir bunlar. Şimdi tam zamanı belki bu işbirliğini somutlaştırıp bir proje önerisi, bir başvuru daha doğrusu çerçevelendirip sunmak için çünkü bunu bu projeyi hayata geçirmek ya da geliştirmek için güzel bir zaman ve imkan sunuyor. Yani 2001 Yuruluk bir burs. Aynı zamanda Tarabi Kültür Akademisi ile bütün programlar süresince işbirliği birliği e, gibi diyelim. Peki bunların sonuçları nasıl açıklanacak? Yine bir seçici kurul değerlendiriyor herhalde değil mi? Çiğdem bu evet. şekilde toparlayalım. Evet tabii ki daha önce de belirttiğim gibi normalde bizim bağımsız olan, kendi dallarında uzman olan beş kişilik bir jüri heyetimiz var. E, bu juri e, kendilerine gelen başvuruları daha önceden değerlendirmiş olan bir ön jürünün e, sıralamasıyla değerlendirmeyi alıyorlar ve o e, değerlendirme sonucunda e, 2021-22 e, tarihleri e, dönemi arasında gelecek olan e, burs yerleri belirliyorlar. Aşağı yukarı her sene 20-21 tane. Ee, sanatçıya burs olanağı e, sağlıyoruz bu şekilde ve e, aşağı yukarıda 300-350 kişi e, başvuru yapıyor. Gerçekte e, olağanüstü bir rakam ve seçici kurul da e, zaman zaman çok zorlanıyor. Çünkü çok çok e, iyi isimler başvuruyor. Ama maalesef e, 7 tane e, apartman olması nedeniyle sene içinde sadece 20 e, burs yere yer verme olanağımız oluyor. Bunun haricinde tabii senin de dediğin gibi aynı zamanda 4 ve 8 ayla sınırlanmıyor bütün bunlar. Giden sanatçılarımızın bitmeyen projelerini hayata geçirmek ve onları tamamlamak üzere yeniden başvurdukları uzatma bursları da araya giriyor ve her dönemde bir odamızı bir apartmanımızı diyelim bu uzatma için başvurmuş sanatçıları ayırıyoruz. Yani toplamda her dönemde 6 tane yeni sanatçı, bir tane de uzatma için başvurmuş olan sanatçı bu olanaklardan yararlanabiliyor. Harika. Peki şunu da vurgulayalım ama Şimdi Ekim itibariyle siz bu başvuruyu açtınız. Başvurunun adı da Ortak Üretim Bursları olarak geçiyor. Tarafya Kültür Akademisi ya da onun işbirliği yaptığı Aliyans Kültür Vakfı ile onların web sitelerinden detaylı bilgi de edinilebilir. Ve de 6 Aralık'a kadar başvurabileceklerini de söyledik Almanya tarafında Yani projenin bu tandemin bu ikili ortak e, üretim sürecinin Almanya e, tarafından başvuru kabul ediliyor. Peki e, başvuru sonuçları yaklaşık ne zaman açıklanır ve bu, bu projelere ne zaman başlarlar? 2021'deki bir tarih görüyorum çünkü önümdeki notlarda. Belki evet. bilerek hazırlanmaları daha iyi olur. Tabii bu şimdi bu dönemde başvuranlar 2021 ve 2022 için başvurmuş olacaklar. Burs başvuru sonuçları aşağı yukarı Mart başı, Şubat sonu gibi açıklanmış oluyor. Çünkü çok uzun bir süreç bunları değerlendirmek. Ocak, Şubat gibi jüri toplanıyor, değerlendiriyor ve en geç Mart başında bunları açıklamış oluyoruz. Evet, ve de programa ne zaman başlıyorlar onu da sorayım. Mart, programa e, bir, e, Ekim Ekim 21 itibariyle yeni burs dönemi başlamış oluyor. Yani 4 ay koyarsanız her dönemde e, tekrar Şubat ondan sonra Mayıs ondan sonra yaz dönemi ve tekrar Ekim'de yeni bursiyerler geliyor. Yani e, tabii bunlar içinde de 8 aylık başvurmuş olanlar da dikkate alınırsa dönem birazcık. Sadece pandemi döneminde maalesef bir haziran dönemini kaybettik. O dönemde insanlar tabii ki buçuk gelemediler. Sadece burada olan sanatçılarla geçirdik dönemi. Onları da önümüzdeki 2021 ve 2022 21 döneminde her dönemde birer oda ayırarak yeniden onları da çağırmış olacağız. Yani onların da bursları kaybolmamış olacak bu şekilde. Harika. Çiğdem İki Işık çok teşekkür ederim. Tarabya Kültür Akademisi'nin program koordinatörü bugün Açık Radyo'da harçtan sanat programında bizimleydi. Önümüzdeki projelerde buluşmak üzere Çiğdem. Ben teşekkür ediyorum Çelenk bize bu olanağı sağladın ve gerçekten bizim için çok önemli olan yeni burslarımızı duyurmada bize yardımcı olduğun için sana candan teşekkür ederim. Görüşmek üzere. hoşçakalın. kalın. Harikadan Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.